Merhaba 94.9 açık radyoda Fikir Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar ben Ahmet Akşit. Geçen program Fikret Yılmaz'ı eee Fahişe Subaşı'ya karşı adlı yazısıyla ağırlamıştık. Bu programı daha sonra dinleyecekleri için söz konusu programın mütek kuralları yüzünden e, sansürlü olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün toplumsal tarihin Kasım sayısına yer alacak olan Türkiye'de Çağdaş Tarihçilik ve Erik Opsbaum Faktörü yazısıyla Zafer Toprak ağırlıyoruz. Üçüncü kez hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. <gülüyor> Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zafer Toprak Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde e, öğretim üyesi. 20. yüzyıl Osmanlı tarihi ve Türkiye tarihi konusunda burada sayamayacağım kadar çok çalışması var. Kitapları makalleri var. En son kitabını söylemekle yetineyim. Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji. Soğan yayınlarından çıktı 2012 yılında. Ee, şimdi isterseniz e, Erik Hobsbaum'la başlayalım biliyorsunuz Erik Hobsbaum'ı kaybettik Ekim ayının başında. E, sizin yazınızın önemli bir kısmı Türkiye tarihçiliğinde anlatıyor Erik Hobsbaum'a gelene kadar yani Erik Hobsbaum'un etkisi e, Türkiye'de e, yoğun bir şekilde hissedilene kadar. Fakat ilk önce e, Erik Hobsbaum'la başlamak istiyorum. E, dünya tarihçiliğinde Erik Hobsbaum'un önemi nedir? ...nasıl bir hayat yaşamıştır... ...böyle başlayalım isterseniz. Şimdi Eric Hobsbaw'nun kendi yaşam öyküsüne... ...baktığımız vakit zaten nedenli ee, ...zengin bir... ...birikimden geldiğini... ...görürüz. Ee, İskenderiye'de... ...doğuyor, daha sonra Viyana'ya... ...çocuk yaşında Viyana'ya gidiyor... ...oradan Berlin'e geçiyor, Hitler iktidara... ...gelince Londra'ya... E, ...göç ediyor. Hakikaten... ...bu denli farklı coğrafyalar... E, Hobsbawm'ın yaşamını da önemli ölçüde etkilemiş oluyor. Ee, bu bağlamda baktığımız vakit... ...bir de tabii bütün bu birikimlerin yanı sıra... ...Hobsbawm'ın son derece e, zengin bir entelektüel kimliği var. Bunu da unutmamak gerekiyor. İşte dil konusunda çok yetenekli bir kişi. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca... ...bütün bu dilleri bilen bir kişi... Portekizce bilmem, e, katalanca evet, bütün bunları okuyacak düzeyde bir bilgisi var. Ama İbranice yani, bilmiyor galiba. Değil mi? E, onu bildiğine dair bir kayıt yok. Hakikaten Yedişmiyor olamaz. Işte. Hmm. Zaten ailesinde İngilizce konuşulurmuş, ilginç bir şekilde. Yani Almanya'da, e, yani daha doğrusu Avusturya-Almanya'da çocukluğu geçmiş olmasına rağmen ailesi, çünkü babası e, bir tür tüccar, e, Londra'da, e, Londra'nın Doğu Eastend dediğimiz bölgesinden bir tüccar. ...ama Polonya asıllı bir Musevi... Ee, ...annesi de Avusturya... ...Musevisi... Ee, ...bu bağlamda, ...bu nedenle yani... E, ...Musevi diline daha doğrusu Yidiş... veya herhangi bir şekilde... E, ...bu dillere vakıf olduğunu sanmıyorum... ...zaten o tür bir kimliğiyle de epey mesafeli. Hı -hı. Yani hiçbir şekilde mu sevi bir kimlik olarak ortaya çıkmıyor. Ee, kendisi zaten Maksis bir kişi. Ee, Komünist Partisi üyesi bir kişi. Hayatı, daha doğrusu hayatı boyunca demeyeyim de İngiliz Komünist Partisi Hı -hı nin e, sona erdiği 1991'e kadar partiden ayrılmıyor. E, o bağlamda baktığımızda aslında Hobson bir aktivist aynı zamanda. Ama dünya tarihinde tarihçiliğinde çok önemli bir yeri var çünkü Hobson'un yetiştiği dönemde dünya tarihçiliğinde çok önemli bir atılım var. Yani bu 1900 50'liği, 60'lı belki de 70'li yıllar bu dönemlere bakmak gerekir. Yani büyük ölçüde e, baktığımız vakit işte Brodel'den tut bilmem e, e, e, İngiliz tarihçiliğinin e, bir noktada e, en önemli şahsiyetlerinin e, var olduğu bir evre. E, bu evre ve o nedenle de e, Hobbes puan aslında... Yani bir, bir bu bir simbiyosis olayı o tarihlerde simbiyosis olayı bir de ikinci dünya savaşı sonrası işte sömürgelerin sona ermesi bir takım e, yeni e, diyelim e, toplumda yeni açılımların oluşması bütün bunlar aslında tarihçilikte yeni bir takım soruların sorulmasına neden oluyor ve sosyal ve ekonomik tarih bir şekilde ön plana geçiyor. E, Hobsbawm da bu dönemde kendi kimliğini buluyor ve ilk çalışmalarından biri bu e, e, Endüstri ve e, imparatorluk adlı çalışma ki o İngiliz ekonomik ve toplumsal tarihinin bir parçası üçlü bir şey o Penguin yayınlarından çıkmış bir kitap o. ...işte daha önce Christopher Hill'in Become Reformasyon kitabı var... ...Posta'nın kitabı var ondan önce Medieval Ekonomik ve Toplumsal Tarih... ...yani böyle bir ekonomik tarih perspektifinden geliyor... ...ama asıl kendi doktora tezi aslında son derece siyasi nitelikte bir doktora tezi... ...Fabian Society üzerine, Fabian'lar üzerine yazılmış bir e, doktora tezi var... Daha sonra bildiğimiz gibi aslında e, bu partiyle olan ilişkileri epe, başına epey işler açıyor Hobsbawm bunu da unutmamak gerekiyor. Yani e, daha önceden de Almanya'dayken Almanya Komünist Partisi'nin gençlik örgütlerinde e, faal bir şekilde ama 36'da İngiltere'ye gittikten sonra İngiliz Komünist Partisi'ne daha doğrusu Büyük Britanya Komünist Partisi'ne giriyor. Tezini İngiltere'de yazıyor değil mi? Tabii Cambridge Hı -hı. Üniversitesi'nde tezini yazıyor zaten lisansı da orada doktorası da e, orada. Genç yaşta zaten Hitler iktidara gelir gelmez yani 33 yılında o sırada annesi babası ölmüş durumda amcasıyla teyzesi evleniyorlar ve bunların kendi kardeşi Nancy ile birlikte bunlara bir şekilde evlat ediniyorlar Ve İngiltere'ye göçüyorlar yani bütün e, bütün aile gidiyor evet bütün yani aile geri kalan bütün evet aileye. yani bütün üç şey dörtlü diyelim hatta bir çocukları daha oluyor bu çiftin daha sonra e, İngiltere'ye gidiyorlar yerleşiyorlar. Şimdi bir noktada e, Hobsbaw'un anlarına bakıldığı vakit şöyle diyor... ...benim bir şansım vardı diyor... ...1900 doktora sonrası Birkbeck College'da e, işe alınıyor 47 yılında. Aslında 48 olsa belki işe alınmayacak. Çünkü 48'de 1948'de soğuk savaş başlamış durumda. Hmm. Ve İngiltere'de bir tür, İngiltere'de bir makartizm var. Tabii farklı bir Makkartizm yani Amerika'daki gibi değil... Yani sizin yükselmenizi önlüyorlar ama öbür taraftan da kapının önüne koymuyorlar sizi. Hı hı. Yani birçok şey İngiltere'deki e, komünist aslında işlerini korudu ama kendi mesela profesör olması falan çok sonradır Hobsbawm'ın ancak e, 70'li yıllarda e, profesör hı hı. olabildi ve kısa bir süre Birkbeck'de profesörlük yaptı. Daha sonra emeritus olarak e, e, Birkbeck'de devam etti. Bir sürede, daha doğrusu 70'li, daha doğrusu 80'li yıllardan itibaren de New York'ta aynı zamanda New School'da hocalık yapıyor. Ama yaptı. o dönemde herhalde yeni komisleri de işe almıyorlar, öyle mi yani? Tabi tabi. Yani o diyor ben, ama... ben ben benim şansım o diyor. Yani Cambridge'de de aynı şey başına geliyor bir şekilde. Yani promosyonla iyi şekilde yükseltilmiyor. Yani o yüzden Hobsbawm'un profesörlüğü gerçekten neredeyse 45-50 yaşlarında filan profesör olabiliyor, ancak. Ee, geç profesör oluyor ve bunu her zaman e, bu yani daha doğrusu kendisi yani bu siyasi kimliği parti üyeliği onun e, akademik çalışmalarıyla e, daki performansını da olumsuz etkilemiştir diyebiliriz birçok vesileyle. Şimdi ilk müzik arasını mı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bugünkü programın müzik kısmı biraz farklı. Çünkü normalde e, konuyla ilişkili müzikleri ben buluyorum yahut konumuz getiriyor. Bu sefer Elif Kapsbaum'ın kendisi getiriyor. Çünkü BBC'nin Radyo 4 programı olan Desert Island Discs'te kendisiyle bir röportaj, bir söyleşi yapılıyor yaklaşık 50 dakikalık. Bu programın yapısı şöyle, her konukla 8 tane müzik getirmesi gerekiyor bir kitap getirmesi gerekiyor. Ve bunları kendi hayatıyla bir şekilde açıklayarak neden bunları getirdiğini de açıklaması gerekiyor. Şimdi Eric Hobsbawm'ın müzik zevki 3 aşağı 5 yukarı galiba 30'da 40'lı yıllarda şekilleniyor ve Francis Newton müstehar ismiyle 10 yıl kadar New Statesman'da caz eleştirileri yazıyor. Francis Newton diye birisi de var. Bu e, bir komünist caz trompetçisi. E, Billy Holiday eşimle adını hatırlamadığım bir e, albümünde eşlik ediyor. E, Eric Hobsbawm'ın müzik anlayışını e, bir şekilde özetlemek için 1960'ta New Statesman'da e, yazdığı yazıdan bir parça e, okuyacağım şimdi. Too Cool parçanın adı. Diyor ki 50'lerdeki verimsizliğin yani caz müziğinin verimsizliğinin büyük ölçüde Cazı entelektürelleştirmek, akademik açıdan saygınlaştırmak, onu konservatuarlarda yaz okullarıyla ya da bienallerle e, barıştırmak yönündeki yıkıcı sevdanın bir sonucudur bu diyor. Varlık sebebi sanatsal ve toplumsal ortodoksya isyan etmek olan ve ana akım müzikten tamamen farklı biçimde işleyen bir müzik için saygınlık ölüm demektir. Devamı da şöyle: Ön kapıdan kovulan caz geleneği arka kapıdan girmiştir. 1950'lerin şerefi bugünden bakıldığında bu yılların caz tarihindeki en önemli olay olarak görülen bluesun geri dönüşü sayesinde hiç olmazsa bir nebze aklanmıştır. Ee, i̇lk o şey birisi de yapılan röportajda e, Hopsbaum'un getirdiği ilk parça, Parker's Mood, Charlie Parker'dan olağanüstü bir sanatçı olduğu için ve Parker'dan insanların öğrenmeye devam etmesini öğrendiği için e, Charlie Parker'ı ve bu parçayı seçiyor. <gülüyor> 94.9 Fikri Takip Programı'ndasınız. Zafer Toprak'la topraklı Hobsbam yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, yazınıza dönersek... Hemen ya... ben şunu söylemek isterim. <gülüyor> e, bu e, caz yazıları da Türkçe'ye çevrildi aslında. Ha, evet. Yani onu da hemen belirtmek Tabii. gerekir. Yani Sıra Dışı insanlar adı altında. Türkçe'de de yayınlandı bir takım caz yazıları. Evet buyur. <gülüyor> <gülüyor> e, sizin yazınızda aslında sadece Eric Hobsbam'dan bahsetmiyorsunuz. E, ...Türkiye'deki tarih yazımına olan e, etkisinden de bahsediyorsunuz. Dolayısıyla isterseniz e, Türkiye kısmına dönelim. Tabii. E, yani Osmanlı'daki tarih anlayışının iki kez dönüşüm geçirdiğinden bahsediyorsunuz. Bir Tanzimat'ta bir de Meşrutiyet'te. Ve orada dört isimden bahsediyorsunuz. Evet. E, i̇sterseniz oradan başlayalım ve Cumhuriyet'te nasıl bir değişim geçirdi? Tabii Türkiye'de tarihçiliğin de belirli dönemleri var. Bu tabii Türkiye'nin real politikasıyla çok yakından bağlantılı. Yani Türkiye'de uluslaşma sürecinin yaşandığı bir evrede bir tür ulusal tarih anlayışının geliştiğini görüyoruz ki o sizin de belirttiğiniz kişiler ki bunların arasında Fuat Köprülü var, Ahmet Refik... ...var. Ee, bunların yanı sıra... E, evet yani. Evet, Diran e, e, Kelekyan var. Yani bu tür şahıslar var. Bunlar aslında e, Diran Kelekyan'ın tabii en önemli özelliği ki onu belirtiyorum... Hı hı. ...sosyal tarih içeriğini de bir şekilde Türkiye'ye, tarihçiliğe getiriyor. Ama Türkiye'de daha bir kritik bir tarihçilik, radikal tarihçilik aslında... ...30'lu yıllarda yani bir ölçüde dünya buhranının dünyayı... E, ...daha doğrusu dünya buhranının bir şekilde... Ee, ...giderek e, tüm dünyada e, bir takım açmazlara neden olduğu bir evrede... ...bizde işte kadrocu bir tarih anlayışı, hmm. mesela teorik düzeyde bir tarih anlayışı oluşuyor. Bunun yarısına Almanya'dan göç eden, Alman hmm. profesörlerinin getirdiği bir tarih anlayışı var. Hakikaten 30'lu yıllarda aslında belirli bir arayış döneminden söz etmek mümkün. Ve bu arayış sürecinde aslında e, Ömer Lütü Barka'nın e, öne çıktığını görüyoruz... Bu öne çıkış nedeni de Türkiye'nin toprak reformu sorunu. Gerçekten Türkiye bir takım devrimler yapmış ki Hobsbawm buna da dikkat çekiyor. Yani Türkiye son derece önemli bir takım dönüşümler geçirdi ama toprak reformunu bir şekilde gerçekleştiremiyor diyor. Türkiye'de oturada böyle bir arayış var. Özellikle Doğu sorununa, Güneydoğu sorununa çözüm aramak için bu tür bir toprak reformu anlayışı geliştiriliyor. Ve Ömer Lütfü Barkan bu alana sevk ediliyor. Hı hı. Bir hukukçu aslında. Ömer Lütfü Barkan'ın aslında eğitimi e, Strasburg'da olduğu için o Strasburg'dan anal kesiminden insanları biliyor, Fevri gibi, Blau biliyor, biliyor ve anali biliyor ve bir müddet sonra da ...Brodel'le bir ilişkisi oluşuyor ve bu tabi Türkiye'de yeni bir tarih anlayışı getiriyor, ekonomik ve toplumsal tarih yani anlayışı Hı. gündeme getiriyor. Ama bilindiği gibi anal ekolü aslında klasik döneme özgü bir tarih anlayışı yani Osmanlı'nın daha çok işte 16, 17, 15, 16, 17 yüzyıllarını kapsayıcı bir tarih anlayışı. Onun ötesi ise ancak 1960'lı yıllardan itibaren özellikle Türkiye'de emperyalizm kuramlarının gündeme gelişiyle birlikte ele alınıyor ki orada da referans noktamız daha çok Marksist klasikler oluyor. Marx'a gönderme yapıyoruz, işte Lenin'e gönderme yapıyoruz ya da emperyalizm kuramının değişik evreleri, Hobbes'un gibi, Hobson gibi veya Hilferding gibi kişilere gönderme yapıyoruz. Yani teorik düzeyde bir perspektiften daha e, diyelim somuta geçiş büyük ölçüde Hobbes birlikte olacak. O da 1980'li yıllarda gerçekleşecek. Kısacası 1900 ee, ...şöyle ifade edeyim... ...Maksizan bir tarih anlayışı... ...Türkiye'de 1960'lı yıllarda... E, ...bir taban oluşturuyor... ...ama... Buradaki yazar insanlara baktığımız vakit bunların çoğu tarihçi bile değil. İktisattan geliyorlar, sosyolojiden geliyorlar, çok farklı alanlardan geliyorlar ve teorik modeller üzerine çalışıyorlar. İşte Sencer Diviccioğlu, Ödris Küçükömer falan bütün bunlar aslında model çalışması şeklinde oluşuyor. Bunları daha tabanı, tabana oturtacak çalışmalar 70'li yıllarda bu kez daha çok Wallerstein vari bir takım çalışmalarla merkez-çevre ilişkileri olarak daha çok yurt dışında ee, tarih yazan arkadaşlarımız işte Şevket Pamuk'tan tutun da Çağlar Keyder'e kadar çok farklı Reşat Kasaba gibi Hı. kişiler bu alana doğru yöneldiler. Ama bu aslında 1970'li yıllardaki bir kırılma evresiyle sona erdi. Bu kırılma evresi de aslında dünya ekonomisindeki bir dönüşümle çok yakından bağlantılı. Bu stagflasyon dediğimiz olayın gündeme gelişi ve bir ölçüde neoliberal ekonomik politikaların gündeme gelişiyle birlikte postmodern bir e, sosyal bilim anlayışı da ön plana çıkmaya başladı. Ve postmodernite aslında geçmişin o maksizan tarihin makro analizlerinden giderek uzaklaşarak daha mikro tür bir takım çalışmalara doğru yöneldi. Bu arada sosyal içerikli bir takım araştırmalardan daha kültürel içerikli araştırmalara doğru bir açılım gerçekleşti. Yani bildiğimiz gibi bu etniste, dinsellik falan bütün bunlar aslında bu kültürel tarih alanını oluşturmaya başladı. Ve Türkiye'de birdenbire 1980'lerle birlikte bu tür tarihçilik bir noktada... Ee, ...bir savrulma evresi... ...geçirdi ve insanlar... ...herkes kendi doğrusunun peşinde koşmaya başladı. İşte o evrede aslında... ...Hobstbaum'un Türkiye'ye gelişi ve... ...tercüme edilmesi önem kazandı... ...ve Türkiye tekrar... Bir makro tarihin ne olduğunu, sosyoekonomik tarihin ne olduğunu, tarihte aydınlanmacı bir perspektifin ne olduğunu Hobsbawm'la birlikte bu tarihlerde keşfetmeye başladı. Bu da tabii çok önemli bir evreyi oluşturuyor. Gerçekten Türkiye'de e, Hobsbawm e, diyebilirim ki en fazla çevirisi yapılmış yabancı tarihçi. Hı hı. Yani iki önemli tarihçimiz var. Daha da tarihçi var yabancı tarihçi Türkçeye çevrilmiş olan biri Brodel. Brodel çevrildi ki o dediğim gibi klasik dönemleri anlamak için bize bir takım ipuçları sağlıyordu. Öbürü de Hobsbawm. Bugün Hı. diyebilirim ki Hobsbawm'ın önemli bir e, diyelim e, kitap e, spektrumu Türkiye'de, Türkçe'de bulunabiliyor. Hatta birçok Avrupa ülkesinden daha fazla Türkçe'ye çevrildiğini de söyleyebilirim. Biraz daha ilerlemeden geriye dönüp bir şey sormak istiyorum. Sizin makalenizde onu merak ettim. Kadrodan ve belletenden bahsederken bu iki derginin esasında belli bir özelliği olduğundan bahsediyorsunuz. Esasında biraz galiba mali özellikleri de var. Tabii. Satır arasında öyle bir şey de geçiyor. Bu özelliğin, bu özelliğin sınırı nedir? Yani 1930'larda çıkmış Şimdi... dergiler olarak... <gülüyor> Tabii 30'lu yıllar ben her zaman çok önemsiyorum daha önce de e, evet. görüşmemizde de gündeme getirdik yani e, Cumhuriyet ve antropolojide her ne kadar güdümlü bir anlayışla yola çıkılmışsa da aslında son derece bana sorarsanız pluralist bir ortam da var o tarihlerde e, ne bileyim kadro hareketini düşün ya da e, Marksizm bir literatür var o dönemde Kerim Sadıydı Kıvılcımlıydı Marksizm biblioteki gibi İnsaniyet Kütüphanesi diye bir takım <gülüyor> alanlar açılmış durumda hakikaten Türkiye'de e, bir yeni bir aydınlanma süreci yaşandığını söyleyebiliriz o yüzden de e, mesela Türk tarih kurumu her ne kadar başlangıçta Türk tarih tezleri doğrultusunda e, yola Çıkmışsa da belleten o tür bir dergi değil. Billetine baktığımız vakit hemen hemen çok sırf Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca bir takım makalelerin de yer aldığı ve daha bir anal ekolünün bir takım esintilerini de kapsayacak şekilde yeni arayışlar içerisinde olan bir dergi olarak söyleyebiliriz. En azından 40'lı yıllarda bunu kesin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra tabii. Bir, daha bir establishment olayı gündeme gelebiliyor ama e, bence e, Belleten Dergisi e, Türkiye'de tarihçilik alanında önemli bir açılımı sağlıyor. Kadro hareketi ise kısa dönemli bir harekettir bildiğiniz gibi kadro dergisi. Aslında tabii orada Marx'la bir örtele Zombard'ın har harmanlandığı bir süreç ve az gelişmişlik psikosunun gündeme getirdiği bir tepkisel bir anlayış diyebiliriz. Ama soyut bir tarih anlayışını Türkiye'ye getiren de kadro hareketi onu da unutmamak gerekir. Yani Hüseyin Annişan da olsun, İsmail Yusuf olsun olsun, işte Aydemir olsun bütün bunların yazdıkları aslında bizim tarihçilimizin bir tür yani narratif boyutunun ötesinde bir takım analizleri gündeme getirmiştir ki aslında benzer bir analitik, daha doğrusu, benzer bir perspektif 60'lı yıllarda da gündeme gelecektir. Yani 60'lı yıllarda demin söylediğim hı hı hı. makro düzeyde analizler aslında büyük ölçüde ki 60'lı yıllarda bütün bu yazarlar tekrar basılmıştır, kadro hareketinin bir uzantısı olarak değerlendirmek gerekir. Kadro hareketi de bildiğimiz gibi aslında Kemalizmi belirli bir teorik çatı altında e, toparlama e, girişimi olarak değerlendiriliyor. Ama radikal görüşleri nedeniyle de pek fazla soluğu, yani kısa sürede soluğu tükeniyor. Bunu da belirtmek gerekir. Ee, yine bir müzik arası vereceğiz evet. galiba. <gülüyor> Şimdi gene e, 1995'te kendisiyle yapılan radyo e, söyleşisinde kendisinin getirdiği ikinci müzik... E, ...bir askeri müzik diye tabir ediyor kendisi. Lutherci müzik diye e, tanımlıyor. O yüzden getirdiğini söylüyor. Bakın 80. kantatı. Ein yani, Festerbuk ist unser Gott diye çok da e, tatlı bir Almanca aksanı olduğunu söylemem gerekir. Ama bunu çalmayacağız. Üçüncü parçaya geçiyorum. Üçüncü parça Schubert'in Quinteti. E, Domajör Quinteti birinci bölüm. Bunu seçmesinin sebebini şöyle açıklıyor. Dünya olağanüstü bir yer... Derin duyguların yeri ama illa da neşeli değil diye açıklıyor. Onun e, seçtiği versiyonda Pablo Casals, Alexander Schneider'in e, çaldığı e, bu quintet'i. Ben e, gerçekten olağanüstü bir kadrodan e, seçtim. E, oradan çalacağız. Piyanoda barın boyum var. Kemanda Perlman, violoda Zuckerman, celloda Dupre ve kontrabasta Zubin Mehta. <gülüyor> Takip programındasınız. Zafer Toprak'la erikopsramyasını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇sterseniz artık çok üretken bir yazar tabii. Hopsram. Ee, biraz eserlerinden bahsetsek. Ee, yani yıl yıl yılıydı. De Hayatının hangi dönemlerinde, dünyanın hangi döneminde e, hangi eserleri üretti? E, bunların hangisi Türkçeye çevrildi gibi. Şimdi her şeyde ve şunu söyleyeyim, o şanslıyız, önemli ölçüde Türkçe'ye çevrildi eserlerini yani temel eserleri Türkçe'ye çevrildi. Şimdi tabii Hobsbaw'nun yola çıktığı, yani yola çıkışı 19. yüzyılda bağlantılı. Çünkü hakikaten e, İkinci Dünya Savaşı sonra az, sonrasında az gelişmiş sorunsalına eğinildiği vakit sanayileşme ön planda yer aldı. Ve sanayileşme dendiği vakit de İngiltere bir öncü ülke olarak... ...dikkati çekiyor O nedenle Hobsbawm'un da aslında... ...bu doktora yani Fabian Society üzerine doktora tezi yazdıktan sonra... ...odaklandığı bir emek sorunları vardı. Emekle ilgili bir takım çalışmaları vardı. İki bir takım sosyal isyancılar bağlamında bir takım araştırmaları vardı. Ama asıl odaklandığı nokta sanayileşmeydi. Ve 1969 yılında yayınlamış olduğu... Ee, sanayileşme ve İmparatorluk kitabı, Sanayi ve İmparatorluk kitabı ki Türkçe'ye de çevrilmiştir bu kitap. Aslında demin de belirttiğim gibi İngiltere Ekonimik Tarihinin üçüncü cildini oluşturdu o zaman ki temel referans kitaplarından birine oluşturdu bu kitap hı hı. ve 70'li e, yani günümüze o güne kadar getiren bir kitaptı bu İngiltere'deki sanayileşme sürecini. Ee, şimdi tabii bu sanayileşme şimdi e, Hobbesbaum'un daha sonra gündeme getirdi üçleme. Üçü de aslında yani devrim çağı, ardından sermaye çağı, ardından imparatorluk çağı ki bunların üçü de e, Türkçe'ye çevrildi daha sonra. Bunlar belirli aralıklarla e, Türkçe'ye kazandırıldı. İlk 62'de birinci cildi çıktı, işte 75'te ikinci cildi çıktı, 87'de e, üçüncü cildi, e, pardon 85'te üçüncü cildi çıktı 87 galiba tam kesin değil ve bunlar aslında 19. yüzyılı kuşatan 3 kitap oldu ve burada van kendi deyişiyle uzun 19. yüzyılı ele almış oldu yani Fransız devriminden başladı bu ilk cilt 45'e kadar geldi 1845'e kadar ikinci cilt 1875'e kadar geldi ki 1875 o evrede bizim uzun Depresyon dediğimiz dönemin başlangıcını oluşturuyor. Ee, Avrupa'da kapitalizmin girdiği derin bir krizden söz ediliyor. En son cildi de o tarihten başlayarak 1875'ten başlayarak 1914'e kadar yani 19. yüzyılın ona göre sonuna kadar getirdi. Hakikaten bu evrede aslında bu kitaplar çıktığı vakit. Ee, Hobsbaw'nun ne denli zengin bir birikimi olduğu o, o, kanıtlanmış oldu. Ve e, bütün tarih camiası stelşikar bir dille bu kitaplara övgü düzdü o tarihlerde. Şimdi eleştirilisi eleştirilişi aslında büyük ölçüde 20. yüzyılı ele alışıyla bağlantılı. Yani e, çünkü e, Hobsbaw'n bir noktada kendine döndü. Yani kendi yaşamıyla bağlantılı bir Hı -hı. yüzyılı alma e, e, gereği duydu ve bir fiil yaşadığı dönemi e, irdeledi bu ünlü işte e, aşırılıklar çağı adlı kitabında e, bu kitap aslında epey eleştiri aldı eleştiri almasının nedeni de aslında bu aşırılıklar çağı denilen evrede aslında Sovyetler Birliği faktörü vardı bu arada hemen şunu belirteyim Hobsbaw'nun Türkiye ile ilgili de bir takım gözlemleri oldu. Bütün bu 19. yüzyıla evet. ilgili yazdığı üçlemede. Ve özellikle imparatorluk çağında Türkiye'ye ve özellikle Türk devrimine gönderme yapıyor. Ve Türk devriminin son derece önemli bir devrim oldu. Ama şanssızlığının Sovyet devrimiyle aynı döneme rastlamış olmasında. Ve Sovyet devriminin gölgesinde kaldığını söylüyor. Ve işte Türkiye'de özellikle... Orta sınıfların olmadığı bir evrede nasıl işte aydın kesiminin asker bürokrat kesimin iktidara yöneldiğini anlatıyor ve büyük bir övgüyle cumhuriyetin reformlarına değiniyor fakat bu süreç içerisinde eksik kalan bir nokta vardır diyor. Ki o hakikaten çok gerçekçi bir perspektif nasıl onu görmesi dışarıdan çok önemli. Bütün o Doğu Avrupa'daki bir bir ölçüde toprak reformlarından esinlenenek onu söylüyor. Türkiye toprak reformunu gerçekleştiremedi diyor ve bu tabi bu bu açık bir noktada Türkiye'de giderek ee, diyelim ee, Doğu Anadolu'nun Güney Doğu Anadolu'nun sorunlu bir coğrafya olarak kalmasına neden oluyor zaman içerisinde. Neyse tekrar 20. yüzyıla dönersek bu 20. yüzyılda özellikle bu Aşırılıklar Çağı adlı kitap aslında bence çok önemli bir kitap. Özellikle bu iki dünya savaşı arası dönemi... İrdelerken çok başarılı bir e, e, bir tarih yazımı ortaya koyuyor. E, bunun nedeni de bir fiil o dönemleri yaşamış olmasıyla bağlantılı gibi geliyor bana. Yani faşizm analizi o tarihlerdeki faşizmin yükselişi bütün bunlar aslında çok yetkin bir ağızdan dinlenmiş oluyor. Hobsbawm sayesinde. Ama buna rağmen gene bu dönemle yazdıkları da eleştiri alıyor birçok çevrelerden. Özellikle Sovyetler Birliği'nin faşizme karşı vermiş olduğu mücadeleyi ön plana çıkartırken... Sovyetler Birliği'nin kendi bünyesindeki sorunsalları yeterince vurgulamadığı tarzında bir eleştiri alıyor. İşte 91 gibi, yılına kadar da Komünist Partisi üyesi olarak kalıyor değil mi bu arada? Tabii, zaten yani o kendisi... Parti üyesi yani partinin fes kadar kadar. Fesinden birkaç ay önce galiba ayrılıyor partiden. Evet. E, Maxim Today'de sürekli yazan bir kişi. Yani partiye son derece sadık bir kişi. Ama e, ben şahsen yani o parti üyeliğiyle yazdıkları arasında o denli yakın bir kan bağı görmüyorum şahsen. Ama görenler çok var. Yani... Ee, bir takım Hobsbawm'la eleştiren, eleştirenler keşke parti üyesi olmasaydı keş, keşke bu politik çizgisi e, bir noktada e, eserlerini bu denli etkilemeseydi şeklinde bir takım yorumlar var e, Taatçiler tarafından Sizce parti çizgisine o kadar sadık kalması, İstanbul'u eleştirmemesi bunu nasıl açıklayabiliriz yani nasıl yorumlayalım Şimdi hakikaten e, yani e, bir noktada e, bizim Son kertede bir analiz dediğimiz bir olay var ya sürekli bunu yapıyor. Son kertede de aslında önemli olan faşizmin bir şekilde alt edilmesiydi. Yani ne pahasına olursa olsun şeklinde. Yani bir ölçüde benim de eleştirdiğim yani amaç her, tel, her türlü yöntemi meşru kılan mubahkılar türü bir anlayış. Şişi Sezer gibi oluyorum eserlerinde yani hakikaten faşizmin alt edilmesi için bütün bu kırnak içerisinde kıyımlara kıyımlar kaçınılmazdı ya getiriyor gibi geliyor bana Hobsbaw'ın yazılarında özellikle bildiğimiz gibi o Ukrayna'daki açlık olayı onun ardından bilmem parti içerisindeki tasfiyeler bir takım 34 sonrası 39 arası yargılamalar falan bunlar aslında Hobsbaw'ın eserlerinde yok. Yani bu neden yok diye de birçok tarihçi sorguluyor açıkçası bu olayları. Daha sonraki bir takım işte ayaklanmalar var bildiğimiz gibi Macaray, Polonya, Macaristan'da filan veya Prag Baharı filan. Bu konularda tavır koyuyor ama birçok tarihçi e, Hobsbaw'nun yeterince ağırlığını koymadığı konusunda uzlaşıyorlar diyebilirim size. Yani o macaristandaki olaylar için açıklanacağı açığa tavır alıyor mu yoksa alıyor Hatta bir bildiriyi de imza alıyor bunu da yapıyor ama şu var yani açıkçası bir kere şunu söyleyeyim 20 kongreye kadar 1956'ya kadar Staline spamstalnettos kondurmuyor. Yani bunu biliyoruz. Ee, bu da tabii eleştirilen noktalardan biri. Ancak... Yani her şey İkinci Dünya Savaşı ile ilişkili değil herhalde. Yani, evet. Mesela ne bileyim eleştirilen noktalardan biri... ...yani mesela bir Alman-Sovyet ittifakı var Ribbentrop'la. Evet, evet, evet. Mesela bu hakikaten tırnak içerisinde birçok tarihçi için... Yüz karası bir olay yani faşizmle Sovyetlerin işbirliğinde bulunması ve daha sonra Polonya'nın işgali filan bütün bunlar evet belki Sovyetler Birliği o tarihte Japonya ile çok bir mücadele içindeydi belki Japonya'ya zapan zaman kazandı şey söyle der ne zaman kazandırıyor bütün bunlar belki bir gerekçe olabilir kendi açısından ama ortada okka altına giden bir koskoca bir Polonya var. Hı. Ve bunun sonucu olarak bir Almanya'nın giderek cesaretlenerek e, Avrupa'yı işgal etmesi, birçok coğrafyayı işgal etme süreci var. Yani bunlar hep eleştirilen hususlar Hobsbawm konusunda. Ama dediğim gibi Hobsbawm kendisine sorulduğu takdirde ki daha sonra bildiğimiz gibi Eurokomünizm'in de savunurlarından biri parti içerisinde ben kendi tavrımı koydum şeklinde oluyor. Ama mesela partiden istifa 1956'da Özellikle partiden birçok entelektüel ki tarihçi entelektüeller bildiğiniz gibi 1946-56 içerisinde parti içerisinde bir tarihçi grup var. bunlar partiden istifa ederken Hobsbawm partide kalıyor. Yani sonuna kadar parti içerisinde üyeliği devam ediyor. Yani böyle bir takım ikilemlerle karşı karşıya yani bir 19. yüzyıl Hobsbawm'u ile 20. yüzyıl Hobsbawm'u aslında iki ayrı serüven olarak görmek gerektiği kanısındayım. Çünkü hakikaten biz tarihi o kadar ee, teleolojik bir şekilde ele alıyoruz ki güncelleştiriyoruz ki aslında e, yani e, biz etik bir normlarla tarihçilerin bir şekilde geçmişi de değerlendirmeleri gerektiğini varsayıyoruz. E, oysa daha böyle e, e, e, Hobsbawna apologetik bulan bir takım e, şeyler, e, tarihçiler var. E, özellikle e, yani kendi yakın çevresinden olan tarihçiler bunlar. Şimdi Hobsbawm'dan bir parça daha dinliyorsun. <gülüyor> Hobsbawm'dan bir parça daha dinleyince sanki o çalıyormuş gibi olacak. Hayır. <gülüyor> Hobsbawm için çok önemli olan... Hobsbawm'ın dördüncü seçimi bu. Billy Holiday. He is funny that way e, parçanın adı. Bunu niye seçtiğini şöyle söylüyor. Bir dahi olarak nitelendiriyor Billy Holiday'i. Ve eğer onu dinlemeseydim diyor ki bunu 30'lu yıllarda m, üniversitedeki bir arkadaşının odasında ilk defa e, dinliyor ve tanıyor. Mahallerin Apşidi ile beraber. Eğer tanımasaydım hayatımın geri kalanını kavramam, anlamam. ...zor olurdu diye tanımlıyor. I'm not much to look at, nothing to see. Just glad I'm living and lucky too. 94.9 fikri takip programındasınız. Zafer Toprakla Erik Hobsbawm'ın konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ben iki tane şey merak ediyorum. Bir tanesi Türkçe'ye çevrilen kitaplarında bu demin söylediğiniz 19. yüzyılda 20. yüzyıl farkı göz, gözlemlenebiliyor mu o çevirilerde? Eee tabii benim bu çeviriler çeviriler tabii doğrudan doğruya Hobsbawm'ın kitaplarını hı hı. çevirisi niteliğinde. Hı hı. E, Hobsbawna yönetilen eleştirileri ancak internette bulabiliyorsunuz <gülüyor> o vesileyle izini sürebilirsiniz ama hakikaten e, Hobsbawna e, bir derya yani daha doğrusu <gülüyor> Hopspawn, e, bir internete girdiğiniz vakit <gülüyor> bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben önemli bir hususa burada değinmek istiyorum e, Hobsbawna'nın özellikle e, daha sonra bir manifesto olarak ele aldığı bir husus var ki tarihçilerin özellikle... ...daha doğrusu bütün Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra tarihçiliğin girmiş olduğu girdabı, çözümsüzlüğü bir noktada ele alan bir perspektif. O da kendisini historical modernizers dediğimiz dediği yani tarihsel modernleştiriciler dediği bir ittifaktan söz ediyor. Yani Hobsbawm şu kanıda devamlı bir cephe elemanı olarak kendisini bir cephede... Ee, yani illa insanların maksist olması gerekmiyor, maksist tarihçi hı hı. olması gerekmiyor ama. ...çok geniş bir cephenin oluştuğu kanısında... ...özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası... ...bu cephenin oluştuğu kanısında... ...bunların içinde analistler var... ...Bilmem Almanya'daki bir takım... Weberian tarihçiler var... ...İngiltere'deki bir takım parti tarihçileri... ...parti bünyesinde yer alan tarihçiler var... ...ama bütün bunların hepsinin... ileri dönük bir proje olarak gündeme geldiği kanısında... ...ve bu sayede aslında... ...1960'lı ve 70'li yıllarda... ...tarihçilik çok önemli bir yol kat ediyor... ...ama... Bunlar bütün bu olay belirttiğim gibi 70'li yıllarda özellikle bir çözülmeye uğruyor. Pardon, 80'li yıllarda bir çözülmeye uğruyor. Bu tabii Sovyetler'deki... ...gelişmelerle de çok yakından bağlantı. İşte Prestoroyka falan bu dönemde... Glasnost dolayıyla da çok yakından... ...bağlantılı olarak ele alınıyor. Ve tekrar böyle bir cephenin oluşturulmasının... ...kaçınılmazlığından söz ediyor. Yani ancak... ...biz tarihçiliği ayağa kaldırabilmek için... ...bu tür bir süreci... ...başlatmamız gerekir diyor. Ama tabii eski müttefikleri yok artık. Yani hı hı. o tür bir tarihçiliğin. Çünkü hakikaten anal mesela... Büyük ölçüde kan kaybetmiş durumda. E, bir takım baktığınız vakit daha önce yapısal antropolojide önemli atılımlar gerçekleştirilmiş ve büyük ölçüde bu kampın içerisinde yer almış olan bir takım antropologlar artık daha böyle daha kültürelist bir perspektifle e, antropolojiye bakmaya başlamış. O yüzden aslında o yapılanma, o ittifaklar, o diyelim o cephe olayının aslında daha sorunlu bir şekilde gündeme geldiği kanısında Hı -hı. Hobsbawm e, 21. yüzyıla girer iken ama 21. yüzyılda Hobsbawm aslında çok daha güncel sorunlara değinir bir nitelik taşıyor yazdıkları. Özellikle küreselleşme olayına bakıyor. Demokrasi sorun sonuna bakıyor. Hı hı. Ee, bir takım anarşidi veya terörizm gibi bir takım konulara bakıyor. Son kitapları da aslında bu tür kitaplar oldu. Yani hı hı. 1907'de, 1908'de çıkmış ki bunlar da aslında Türkçe'ye çevrildi. Hı hı. Ee, yani e, özellikle e, bu o, şeyle ilgili, globalizm ...Demokrasi ve e, Terörizm adlı kitabı Türkçe'ye çevirildi. E, e, e, bunlar aslında daha bir güncel sorunlara yönelik analizleri içeren kitapları diyebiliriz Hobsbawm'un. Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Şimdi e, Hobsbawm'un seçtiği beşinci parça Offenbach Offenbach'tan Orpheus'un e, Orpheus Cehennem'de. Üç sebepten bunu seçiyor. Paris hatırlattığı için çünkü ikinci evim diyor. Ee, tamamen duygusal, yani tamamen duygusallıktan uzak olduğu için ve neşeli olduğu için, müzahi olduğu için ve bestekar olduğu için bunu çal çalamayacağız. Altıncı parça Bellini'den, belli normasından Kasta Diva, e, Kallas'ın sesinden dinleyeceğiz. Çünkü Toskana'da bir arkadaşlarıyla otururlarken, göğe ve dağlara bakarken birisi kalkıyor ve Kallas'ın sesinden e, Kasta Diva'yı koyuyor. 94.9 fikri takip programındasınız. Zafer Toprak'la toplumsal tarihin Kasım sayısında yer alan Erik Hobbs'u konuşmaya devam ediyoruz. Ben konuşmaya devam etmeden hemen e, Hobbs'un son iki tercihinde çalamayacağız ama söylemek istiyorum sadece. Bundan sonraki tercihi e, Kenny Barron Trio'dan Slow Grind. Bunun için e, Türkçe çevirmeyeceğim. "Very artist veritiriyor diyor ve e, "sonsuza kadar dinleyebilirim." diye bu tercihini açıklıyor. En soncısı da Gustav Mahler'de değimde söylediğim gibi 30'lu yıllarda tanış tanımış arkadaşının odasında. Buradan da der Apşid'i seçmiş. Çok derinden etkilendiğini söylüyor. Umarım siz de derinden etkiler diye bitiriyor. Son bir soru daha sorayım. Ee, Erik Hobsbawm'ın Türkiye tarihçiliğinin etkisi e, nasıl oldu? Yani e, insanlar Türkiye'de tarih yaparken Hobsbawm'ı ne kadar göz önünde bulundurdu? Ya da şöyle sorayım. Erik Hobsbawm Türkiye'deki tarihçiliği eleştirseydi ne derdi sizce? Şimdi tabii bu Türkiye'deki e, e, tarihçiliğin e, yumuşak karnını soruyorsun bana bir şekilde. Hobsbawm Türkiye'de çok okunuyor. Yani birçok eseri e, tekrar tekrar baskı yaptı. Şimdi dördüncü baskılarını yapıyor gördüğüm kadarıyla temel eserleri. Ama bunu okuyanlar bana sorarsan tarihçiler değil. Çok daha genel bir kültür perspektifine hı hı. ihtiyacı olan insanlar. Çünkü Türkiye'de tarihçilik çok içine kapalı bir tarihçilik. Yani biz Türkiye'yi kendi e, kriterleri bağlamında algılama çabası içerisindeyiz. Ve dünya tarihiyle bağını kurmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyoruz. Bu tabii Türkiye Türkiye'de tarihçiliğin gerçekten e, bir açmazı. Yani e, diyelim 30'lu yıllar Türkiye tarihini okurken veya yazarken biz sanki bütün olay Türkiye içerisinde oluşuyormuş gibi bakıyoruz oysa. Ee, e dediği bir e, bir e, e, katastrof çağı dediği bir evre var ve bu bağlamda aldığımız faktirde Türkiye'yi değerlendirmiş takdirde bir anlam kazanabiliyor. Veya Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sonrası gelişimini tarihçilikte baktığımız vakit bunu dünya konjonktürü bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu bağla bu açıdan Hobbes son derece gerekli bir tarihsel getiri sağlıyor bizlere ama maalesef Türkiye'de ee, Tarçlerimiz e, çok daha e, diyelim e, tekile odaklanan ve Türkiye içindeki gelişmeleri bir noktada Türkiye verileriyle açıklama çabası içerisinde olan bir tarihçilik. İşte Hobsbaw'ın bu açıdan son derece yararlı, tarihçilere son derece yararlı. Biz evet Boğaziçi Üniversitesi'nde filan bunları ders kitabı olarak okutuyoruz ama bu çok nadir bir olay. Yani Türkiye'de e, Hobsbaw'nı ders kitabı olarak okutan çok az e, kurum, e, kuruluş var. Bunu da unutmamak gerekir. Zafer Bey çok teşekkürler. Programın da sonuna geldik. Teknik masada Volkan Ağar vardı, ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.